Ağustos böceğiyle karınca. Bir Ağustos böceği varmış. Bu Ağustos böceği dal daldala konmayı, şarkı söylemeyi, sas çalmayı çok severmiş. Ağustos böceği bütün bir yaz şarkı söylemiş, avaz avaz, cırd cır diye ötmüş, sas çalmış. Sıcak yaz günlerini güle oynaya geçirmiş. Derken kış mevsimi birden bire gelip çatı vermiş. Hava çok ama çok soğumuş. Ağustos böceği titr titr titremeye başlamış. Üstelik karnı da çok açmış. Açlıktan karnı zil çalıyormuş. Yiyecek bulmak için her yeri didik didik aramış taramış ama hiçbir şey bulamamış. Ortalıkta ne bir sinek kalmış ne de bir böcek. Ne yapayım da karnımı doyurayım diye kara kara düşünürken komşusu karınca gelmiş aklına. Karınca mini, mini bir hayvanmış ama çok çalışkalmış. Birazcık da cimriymiş. Ağustos böceği karıncanın kapısını çalmış hemen. Tak, tak, tak. Kim o Benim ben ağustos böceği. Karınca kapıyı açmış ağustos böceğinin tir tir, tir görünce... <gülüyor> ...ne istiyorsun diye sormuş ağustos böceği. Çok, çok, çok, çok açım karınca kardeş. Acaba bana birkaç buğday tanesi verebilir misin? <gülüyor> Ödünç istiyorum. Önümüzdeki ağustos ayında borcumu hemen öderim. Karınca ağustos böceğine soğuk soğuk bakmış... Çünkü kimseye borç vermek gibi bir huy yokmuş karıncanın. Ağustos böceği borcunu mutlaka ödeyeceğine and içmiş. Karınca sertçe sormuş. Hı, sıcak yaz günlerinde ne yaptın? Ağustos böceği süktüm püktüm yanıt vermiş. Sorma karınca kardeş. Bütün yaz şarkı söyleyip saz çaldım. Hı, demek bütün yaz saz çalıp şarkı söyledin ha? Evet karınca kardeş bütün yaz saz çalıp şarkı söyledim diye yanıt vermiş Ağustos böceği karınca demiş ki o zaman e madem ki şarkı söyledin bütün yaz öyleyse şimdi de oyna biraz sonra da kapıyı çant diye kapatı vermiş